annevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Aşk ve şiir bölüm 3. Günler birbirini kovalar. Nihat bu acıyı dindirmek için çalışır. Zaman su gibi akıp gidiyordur. Bir an önce vatanı görevini yapmak ister. Doğu Anadolu'ya sınıra yakın bir yere yedek subay olarak askerliği çıkar. Zor ve çetin şartlar altında askerliğini yapmasına rağmen aşkı bir türlü aklından silinmez. İzinli olduğu bir cumartesi akşamı dayanamayıp sesini duymak, hatırını sormak için telefon eder. Güneş ona şu an evde nişan töreninin olduğunu, yakında evlenip yuva kuracağını söyler. Acımasız taliye bak, tam nişan töreninde onu aramıştır. Duydukları onu can evinden vurur. Bir kez daha yıkılır Nihat, sevgilisi kuş misali süzülerek uçup gidiyordur. Birden iri bedeni yıkılacak gibi olur, vücudu titrer, midesine ağrılar girer. Ağızı çıktığı kadar haykırarak ağlamak ister. Güneşe mutluluk dilemekten başka bir şansı yoktur. Sözler boğazında düğümlenir, ömür boyu mutluluklar dilerim derken sesi titriyordur. Askerliğinin bitimine doğru güneşin evleneceğini duyar. Nikah törenine onun çok sevdiği koyu kırmızı güllerden oluşan, üzerinde küçük siyah yonk bulunan isimsiz bir çelenk gönderir. Nihat için aşkının sonudur bu evlilik. Çok üzgündür, her şey bitmiştir yaralı bir kalple baş başadır Terhis olur, askerlik arkadaşlarına veda eder. Doğuda yaptığı askerlik, oradaki şartlar onda derin iz bırakır. Eve döner, kendini toparlamak için zamana ihtiyacı vardır. Dinlenmek uğrusuyla çevresinde güneşi ve zor günleri hatırlatacak kimsenin olmadığı Ege'nin şirin bir sahil kasabasına gider pansiyona yerleşir. Günleri sahilde dolaşıp balıkçıları izlemekle geçer. Yine deniz kıyısında olduğu bir gün, balıkçılar ağ çekerken hava aniden patlar. Ağı kontrol etmek için insan gücüne ihtiyaç vardır. Nihat hemen yardıma koşar, halatın bir ucundan tutar. Böylece kendinden yaşça epey büyük olan Balıkçı Artun'la tanışır. O da balıkçı kulübesinde yalnız yaşayan rind biridir. Ne çoluğu ne de çocuğu vardır. Arkadaş canlısıdır. Geceleri, gündüzleri hep birlikte geçer, balığa çıkarlar, ırıp çekerler. Nihat'ın abisi gibi olmuştur. Hatta kulübede bir arada yaşamaya başlarlar. O gün şansları yaver gitmez, balık tutamazlar. Akşam yemeği kayıntıdır. Nihat balıkçıya ailesinin mesleğini anlatmıştır ama yaşadıklarından hiç söz etmemiştir. Oradan buradan konuşurken Artun birden sorar. Nereye kadar bu kaçış? Ne söylemek istediğini anlamadım diye cevap verir Nihat. Balıkçı konuşmaya devam eder. Belli etmemeye çalışıyorsun ama sanki geçmişinden kaçıyorsun. Bir şeyleri unutmak, birilerini aklından silmek isteyen bir halin var. Nihat sesini çıkarmaz, doğrularcasına başını öne eğer. Seni üzen ya da düşündüren her neyse onunla yüzleş. Onunla yaşamasını öğren. Derbeder bir yaşam tarzı sana göre değil be kardeşim. Bak ne şartlar altında yaşadığımızı görüyorsun. Evine dön, kapı gibi diploman var. Mesleğini yap. Bir ağabey olarak seni seviyorum ama... Bunları sana önceden söylemem gerekirdi der balıkçı Artun. Nihat cevap vermez. Yatıncaya kadar suskunluğunu korur. Sabah uyandığında uzun zamandır bakmadığı balıkçı kulübesindeki kırık tozlu aynaya bakar. Kendi görüntüsünden tiksinir. Saç sakal birbirine karışmış hırpani bir şekli vardır. Artun'un söylediklerini hatırlar. Haklıydı, içimdeki kırık aşk acısıyla yaşamasını öğrenmeliyim diye düşünür. Hayat devam ediyordur. Eve dönüş vakti gelmiştir. Sonunda üniversite hastanesi civarında eczane açar. Meslek hayatı başlar. Tek düzey yaşamı vardır. Günleri evden işe, işten eve gidip gelmekle geçer. Arada sırada hafta sonları arkadaşları ile buluşur ya da sinemaya, tiyatroya gider. Yıllar hissedilmeden geçip gitmektedir. Şakaklarındaki saçlar ağarmaya yüz tutar. 34 yaşına basmaya iki ay kalmıştır. Nihat'ın da aşkı zaman içinde küllenmeye başlar. İyi bir işi olduğunu düşünen ailesi evlenmesini çok arzular. Evlilik çağının geçmekte olduğunu söyleyerek bir an baş gözetmek ister. Arkadaşlarının çoğu da yuva kurmuştur ama Nihat evliliğe bir türlü sıcak bakmaz. Küllendiği sandığı içindeki aşkla acaba evleneceği kızı mutlu edebilecek midir? Endişesi ve korkuları vardır. Bir yaz günü arkadaşların yazlığında toplanırlar. Gelenlerin çoğu bildiktir. İstek üzerine gitarını çalarken konuklardan o ana kadar karşılaşmadığı genç bir kızın tempo tutarak müzeye eşlik ettiğini görür. Göz göze gelirler. Kız sıcak bir gülümsemeyle selam verir. Coşku içindedir. Tanışırlar. Müzik öğretmeni şirin sevimli bir kızdır Aysu. Arkadaşlarının ve ailesinin ısrarıyla çıkmaya başlar. Gerçi niyatın da kanı ısınmıştır. Zevkleri, yaşam tarzı, düşünceler huyları aynıdır. Tanışmalarının üzerinden yedi ay geçer, sonunda kararını verir. Aysu'ya büyük aşkını, yaşadıklarını, duygularını, korku ve endişelerini, her şeyi anlatacaktır. O bunlarla birlikte baş edebiliriz ya da seni olduğun gibi kabul ediyorum derse evlenme teklifi edecektir. Aysu Nihat'ı sevmiştir, her türlü zorluğa seninle varım, üzüntülerinle, derdin ve sevincinle yanındayım, hayatımın sonuna kadar elini tutmak istiyorum der, evlilik teklifini kabul eder. Aile arasında yapılan törenle nişanlanırlar, baharda evlenmeye karar verirler. Her şey güzel gitmektedir, ancak bir gün duyacağı bir haberle yüreğinin dağılanacağını ruhunda fırtınaların kopacağını, yaşaman acımasızlığını nasıl bilecektir?